Müslümanların İslam'la şereflenmelerini ve Hazreti Muhammed'in önderliğinde güçlenip seçkin bir konuma yükselmelerini kıskanan Yahudilerin çoğu, onların İslam'dan koparak tekrar inkarcılığa dönmelerini arzuluyorlardı. Onların bu arzusu, ayette içlerindeki haset duygusuna bağlanmıştır. Kıskançlık ve çekememezlik duygusu, bu duygunun etkisiyle birinin sahip olduğu nimetin zevalini arzulama anlamına gelen haset, İslam ahlakı kaynaklarında başlıca kötülükler arasında gösterilmiştir. Konumuz olan ayette Yahudilerin Müslümanları inkarcılığa döndürme yönündeki niyet ve istekleri, Onların nefislerindeki hasete bağlanmak suretiyle hasedin temelde bir duygu ve irade problemi olduğuna işaret edilmiştir. Aynı cümlenin Allah tarafından Müslümanlara nasip edilen başarıları kıskanıp çekememeleri de haset kavramıyla ifade edilmiştir. Haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden Allah'a sığınılmasını emreden ayetteki Hasid kelimesinden, hasedin insanda tabiatından gelen bir duygu olarak bulunduğu, hasede, hasede fiilinden de bu duygunun bazı kimseleri masum insanların zarara uğraması yönünde bir niyet ve temenniye sevk ettiği anlamı çıkarılmıştır. Hadislerde hasid kelimesi daha önce belirttiğimiz olumsuz anlamı yanında, İmrenme ve hayırda rekabet anlamlarında da kullanılmış, daha sonra İslami literatürde bunların ilkine gıpta, ikincisine de münasefe denilmiştir. Öte yandan hadislerde bir hakkı sahibinden kıskanmak, onu çekememek anlamındaki haset hakkında oldukça sert ifadeler de vardır. Buna göre bir kulun kalbinde, İmanla haset bir arada bulunmaz Ateşin odunu yemesi gibi haset de iyilikleri yer Bütün hadis kaynaklarında yaklaşık ifadelerle sık sık tekrar edilen konuyla ilgili hadislerin birinde din kardeşliği ve sosyal barış için gerekli görülen şu ahlaki buyruklar yer alır Dedikoduların peşine düşmeyin Kusur araştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kin gütmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun! Haset problemini muhasebiden itibaren sistematik olarak inceleyen İslam ahlakçıları, hasedin genellikle aralarında mesleki, iktisadi, ilmi, siyasi, sosyal, medeni ilişkiler bulunan insanlarda baş gösterdiğini belirtirler. Alimler, ilgili ayet ve hadislere dayanarak, ayrıca psikolojik ve sosyal zararlarını göz önüne alarak, belirtilen olumsuz anlamıyla hasedi haram kabul etmişlerdir. Kaynaklarda sık sık iblisin Adem'i kıskanmasına da atıfta bulunularak hasedin şeytani bir huy olduğu ifade edilir. İblisin Adem'i kıskanması gökte işlenen ilk günah, Kabil'in Habil'i kıskanması yerde işlenen ilk günah olarak değerlendirilir. Kıpta ve münafese ise yine şer'i ve akli gerekçeler ışığında meşru kabul edilmekle birlikte, insanların bir rekabet anlayışı içinde yaptıkları işlerin hükmüne göre, münasefenin de vacip, farz, müstehap, mübah veya haram olabileceği belirtilir. Gazali, İhyada yer alan ve sonraki bazı alimlerce aynen iktibas edilen hasetle ilgili tahlillerinde, Muhtemelen Ebubekir Razi'nin Et-Tıbbur Ruhani'deki psikolojik, ahlaki tahlillerinden de yararlanarak hasedi bir tür ruh hastalığı saymıştır. Gazali'ye göre duygusal düzeydeki hasedi yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyarak bu duyguyu baskı altında tutar, bu yönde çaba gösterirlerse, dini ve ahlaki sorumluluktan da kurtulurlar. İslam ahlakçıları haset duygusunu yok etmenin veya etkisinden korunmanın bazı yollarına işaret ederler. Ancak bunun için öncelikle hasedi doğuran sebepleri bilmek gerekir. Ebubekir Razi hasedi cimrilik ve aşırı ihtirasın birleşmesinden doğan psikolojik bir hastalık olarak görür ve ahlak eğitimcilerinin kötü insanı, şerir, insanların zarara uğramasından zevk duyan kişi diye tanımladıklarını hatırlatarak, bu tanımda hasedin esas alındığına işaret eder. Gazali ise muhasibinin er-riyayesinden de istifade ile hasedin sebeplerini daha ayrıntılı olarak şöyle sıralar… Düşmanlık ve kin gütme, üstünlük duygusu, tazüz, kibir, böbürlenme, ucup, ulaşılmak istenen şeylerden mahrum kalma korkusu, makam ve mevki tutkusu, ruhun kirlenmesi. İlgili kaynaklarda haset hastalığının tedavisi ilim ve amel şeklinde iki esasa dayandırılır. İlimle kişinin bu duygunun mahiyeti, sebepleri, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi zararları hakkında bilgi edinmesi, amelle de kendisini haset duygusuna yol açan sebeplerin tersine olan davranışlara zorlaması, kıskançlık ve çekememezlik eğilimlerini ortadan kaldıracak veya hafifletecek ya da hiç olmazsa bu eğilimlerin baskısından kurtulma imkanı sağlayacak, iyi işler yapması kastedilir. Az önceki bilgilerden de anlaşıldığı üzere hasetçinin temel özelliği bir kimsenin kendinden daha üstün durumda olan başka birini çekememesi, onun sahip olduğu nimet ve imkanlardan yoksun kalmasını istemesi, böyle bir mahrumiyetten sevinç duymasıdır. Konumuz olan ayette de gösterildiği gibi böyle bir durum bireyler arasında olduğu gibi gruplar ve ümmetler arasında da görülebilir. Medine Yahudilerinin çoğu Müslümanlar hakkında böyle bir kıskançlık duygusu taşıyorlardı. Müslümanların yanlış bir din üzerinde bulunmalarından dolayı, Yahudilerin onları kıskanmaları anlamsız olacağına göre, ayetten dolaylı olarak Yahudilerin, İkrar etmemelerine rağmen İslam'ın hak din olduğu kanaatine vardıkları anlamı da çıkmaktadır. Nitekim ayetin, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra mehalindeki kısmı da bunu göstermektedir. Fakat ırkçı duyguları, onların İslam'ı tanımalarına, en azından Müslümanların kendilerine gösterdiği barışçı ve hoşgörülü tutuma, aynı şekilde karşılık vermelerine engel oluyor, Müslümanların giderek daha güçlü ve başarılı olduklarını gördükçe huzursuzluk duyuyor, onların tekrar putperestlik dinine dönmelerini arzuluyorlardı. Taberi'nin de belirttiği gibi, bu ayet dolaylı olarak Müslümanların kendi dinlerine ait meselelerde, Yahudilerin ve diğer batıl dinlerin mensuplarının görüş ve önerilerine itibar etmemeleri, Hz. Peygamber ve İslam'ın kutsal değerleri üzerinde konuşurken, onların ifade ve üslubunu kullanmaktan kaçınmaları gerektiği yönünde bir uyarı anlamı da taşımaktadır. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda, Bakara suresinin 109. ayetinin tefsirine bir sonraki programda devam edeceğiz.